Bugünkü konuklarım Slow Food Fikir sahibi Damaklar Kurucu Lideri Defne Koryurek ve İstanbul'un Marul Bayramı Koordinatörü Elen Mevlat. Hoş geldiniz. Merhaba, Hoş bulduk. Çok teşekkürler geldiğiniz için. İstanbul'un Marul Bayramı başladı. Başlanız başladı. Çok başladı şükür. bu yoğunluk arasında ama yine de geldiniz buraya ve anlatmak için çok merak ediyorum. Anlatabilir misiniz? Nedir İsta Marul Bayramı ve nasıl gelişti? Zeynep zaten malumunuz yani İstanbul bir şehir olarak hani sadece e, iktidar sahipleri için değil bütün yaşayanları için bir rant aracına döndü. Rant dediğimiz zaman hani ekstradan bir tane tişört almak da olabilir. Ekstra bir araba almak, ev almak da olabilir. Ve bütün bunun içerisinde öncelikle tükettiğimizde coğrafyamız olmaya başladı. Ha bir liraya hamsi yemek istiyor olun. Ha parkınızda işte olan bir şeyin değişimiyle ilgili kıkınızın çıkmıyor olması ya da eviniz bahçeli bir evinizin apartmana dönüşmesi olsun. Bunun katman katmanlığı içerisinde 1500 yıllık tarihi bostanlarımız var. Bu bostanlarımız işte kentsel tarım alanları diye de tarif edilen 1500 yıllık bir hayat biçiminin, bir hayatta kalma bilgisinin mirası, kültür alanları aslında. Eee coğrafyamızla olan ilişkimizi nasıl lüferle tesis etmeye çalışıyoruz? Baktık acaba marulla da tesis etmeyi yeniden düşünebilir miyiz? Pek alakalı ederiz. Üstelik de hani evet, diren bostan diyoruz. Diren marul diyoruz, diren yedi kule bostanları diyoruz ama direnmenin bir de haz, keyif, eğlence tarafı olması lazım, muhabbetle çağırtlanması lazım. Orada işte alen girdi devreye ee, ve güzel bir platform kurmamıza e, ön ayak oldu. Bu bir bayrama dönüştü. O zaman dans ederek direnme Kesinlikle. gibi, dans evet. ederek koruma <gülüyor> gibi diyebiliriz. Süper, peki e, nedir programı e, ya da? Detayları Marul Bayramı'nın. Marul Bayramı aslında bu bölgede, bu coğrafyada Marul Bayramı şeklinde kutlanan bir bayramdı. Çok uzun yıllar insanların bahar şenliklerini kutladıkları bir bölgeydi. Fakat özellikle oradaki Surpırkıç Hastanesi'nde Hamparsun Bayramı denilen Paskalya'nın 40. gününe denk gelen bir dini bayram var. İnsanlar kırlarda bu bayramı kutlarlardı. Tabii 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda kulede marullar bolken, 8 kiloluk marul yarışmalarında 8 kiloluk birinci gelen marullar varken, tabii marul da bu bayramı bir simgesiydi. İnsanlar marul yatakları kuruyorlardı. Ellerinde marullarla bu bayramı o şekilde kutluyorlardı. Bugün tabii ki o çayırlıklar, o alanlar kalmadığı için daha sıkışmış bir biçimde duvarlar arasında bu bayramı kutlamaya devam ediyorlar. Sadece öyle demek, haksızlık olur Ölen. Yani İstanbul'un e, kültürleri de e, cemaatleri de, farklı cemaatleri birbirinden kopartıldılar. Oysa kadim bir gelenek. Ba evet. Baharı kutlamak, bir çayıra çıkmak, ayağını bir toprağa basmak, bununla beraber işte bir şerbet içmek, bir piyaz paylaşmak, yumurta da üzerinde olan. Bu bir, sadece bir dine mahsus bir şey değil. Hı. Zaten Çırpıtçayırından aşağı Yedi Kule Bostanlarına kadar senin anlattığın hikayelerden biliyorum. Bugün iyice hı hı. dinleyeceğini tahmin ediyorum. Suahili dili konuşan İstanbullular evet. dahi gelip evet. orada bahar bayramı yaparlarmış. Evet. Bunlar Suahili türküleriyle birlikte ta Afrika'dan kendi Aa. hafızalarında getirdikleri türküleri <Gülüyor> e, buralarda söyleyip baharı kutlarlarmış. Yani çayırlarımızı kaybetmek aynı zamanda muhabbetimizi kaybetmek oldu. Evet. evet. Çayırlarımız yok ama bostanlarımız duruyor. Yani bugün 7 e, Kule'nin sur içinde, sur dışında, hendeklerinde yaklaşık 85 bin metrekare bir alanda e, neredeyse tamamı ekili bir biçimde bostanlarımız duruyor bugün mevcut. Peki bu bostanlarda marul mu yetiştiriliyor? Nedir? E, e, bu bostanlarda marulu. çok çeşitli ürünler yetiştiriliyor ama maalesef 7 Kule marulu, e, kışlık marul artık yetiştirilmiyor. Tabii bu bir şey meselesi, verimlilik, karlılık meselesi. 7 kule marulu biraz nazlı bir ürün. 60 günde yetişiyor. Daha sonra da tatlı bir hale gelmek için güneş istiyor ama sıcağa gördüğü zamanda acılaşmaya başlıyor. Tabii verimli ve karlı bir ürün değil. Bostancılar nane gibi, maydanoz gibi 15-20 günde ürün alabilecekleri ürünleri ekip biçiyorlar şu anda. Öyle olunca da bize yedi kule bir paketin içerisinde dördü bir arada evet, gelir hale düşüyor. Yani ne tam. kadar acı değil mi? Bir parmak boyunda yedi kule çocuklarımız yedi kule olarak algılıyor. Halbuki Antalya'nın seralarında üstelik de yerküreye bu gezegene fevkalade zararlı olan bir fosil yakıt sisteminin içerisinde üretilip Gene bir fosil yakıt e, zinciri içerisinde e, şehirlere gelip gene bir fosil yakıt düzeni içerisinde saklanıp stoklanıp plastik paketlerde Ay, bir mutfağımıza gelip evet. korkunç bir şey. Halbuki İstanbul'un canım yedi kule marulu bu coğrafyanın ürünü mis gibi bir buçuk kilodan sekiz kiloya gidebilecek ha, kalitedeyken. On diyeceğim sekiz kilo yedi kule marulu muydu o evet, küçük evet, <gülüyor> evet, marullar mıydı? On, <gülüyor> Tabii zamanında bu bölgede mandralar olduğu için buradaki bostancıların kendi... ...yetiştirdikleri hayvanlar olduğu için onlardan aldıkları gübrelerle bunu yapabiliyorlardı. Dünkü panelimizde Bostancımız Ahmet Öztürk bunu çok güzel anlattı. Yani o, o hayvancılık ve o gübre kalmadığı için bugün o boyutlarda büyük marullar yetiştirme imkanları da yok. Bir bütün falan. Bir bütün, yani evet. insan gübresi de, hayvan gübresi de, tohum da, toprak da, su da, havada o coğrafyanın içerisinde bir bütün olduğu zaman... Ürün sahiden olması gerektiği gibi oluyor. Evet. Bunu tesis edemeyeceğiz belki ama neyi kaybettiğimize idrak sağlayabiliriz diye düşündük. Biz de aynı süreçten geçiyoruz. Bu dönüşüm hareketi, bu dönüşümü bayramla taçlandırarak evet, ilerleyeceğiz. farkındalık geliştirme <gülüyor> evet. diye dönüşecek. Evet. O zaman şimdi küçük bir müzik arası verelim. Ondan sonra İstanbul'un Marul Bayramı'nın programına detaylarıyla e, geçelim üstünden. Çünkü çocuklar için de aktiviteler var, büyükler için de aktiviteler var. Fide dikimi, tohum takası falan çok renkli bir, şenlikli bir program. E, müziği siz seçtiniz, istiyorsanız siz anons edin. Müziği ben seçtim, anons ederken şunu da söyleyeyim. E, bugün Kule Lisesi'nin e, zil, zili e, bu şarkıyla birlikte çalıyor. <gülüyor> Ee, yeni Türkü'den e, Yedi Kule şarkısı. Biz de bu şarkıyı simge olarak seçtik, hem coğrafyayı, bölgeyi anlatan bir şarkı olduğu için. Tamam, teşekkürler. Müzik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 İstanbul güzel ama, sabitleri pek yana. Beş yıl bana yaraştı, danar argilen buna şaştı. 5 yıl bana yaraştı, danar gilen buna şaştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı. Sarmacı gerem yanara, çeklerim ara biz güzel ama haber uçuranlar ya <Gülüyor>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 gitmeli pek yama Uday Derneği'nin hazırlayıp sunduğu tohumdan hasata ekolojik yaşam programı devam ediyor. E, konuklarım e, fikir sahibi, e, slow food fikir sahibi damaklar kurucu lideri Defne Koyurek ve İstanbul'un Marul Bayramı koordinatörü Alen Mevlat. E, araya girmeden önce e, kule Marullarının tarihini ve bu bayramın aslında tarihini e, konuştuk. Aradan sonra da programın detaylarına gireriz demiştik. Buyurun söz sizin. Marul Bayramı dün başladı. Bir paralel etkinliğimizle, Yedi Kule Girişiminin düzenlediği bir söyleşiyle başladı. Bu söyleşi de aslında çok önemli konulara değindik. Toprağın altı mı üstü mü? Arkeoloji ve Yedi Kule bostanları. Somut mu soyut mu? Yedi Kule Bostanlarını bir kültürel miras olarak e, nasıl bakabiliriz? Nereye koyu, koyabiliriz? Bütüncül bir bakış açısıyla 7 Kule surlarından bostanları, bostancıları, su kuyularını ayıramayız. Bu konular üzerine biraz konuştuk ve daha sonra e, marul mu, çimen mi e, şeklinde böyle esprili <gülüyor> bir e, söyleşi de oldu. Yani 7 Kule marulu ve buralar bostan olarak mı kalmalı? Bostan olarak kent peyzajı içerisinde bir yer alabilir mi? Yoksa buraları kentin diğer parkları gibi standart çimen parkları şeklinde çevirmeli miyiz? Üzerine biraz konuştuk. Sonra da etkinliğin yapılacağı bostana bize ev sahibimiz olan Ahmet Öztürk katıldı. O da bostancılar olmadan bostanları korumak mümkün mü üzerine konuştu. Üç kuşak kendisi. Aa, bostancı e, ve kendisinden sonra da e, bir bostancı olmayacak ailesinden, onu ondan bahsetti. Aslında bostancıların da burada e, oldukça önemli bu peyzajın bir parçası e, ve onların da sorunları, dertleri var. Biraz bunların üzerine de konuştuk. E, bugün e, tekrar e, Beyoğlu'nda Salt binasında e, saat 15'te liselere yönelik bir fide dağıtımımız olacak yedi kule marulu fidelerinden dağıtacağız ardından yine aynı binada sinema salonunda saat 16'da başlayacak olan bir panelimiz var Panele Sula Bozis ve Turgut Kut katılacak 7 kulede dönemler kültürler biraz gastronomik açıdan da bakacaklar buradaki mutfak kültürü ve yedi kule marulunun bunun içindeki yerine konuşacaklar anlatacaklar ve bugünü böyle kapatacağız. Ee, yarın 7 e, Kule'deyiz. Artık şehirden 7 Kule'ye geçiyoruz. Ee, Necdet Sakaoğlu'yla e, bir söyleşimiz olacak saat 10'da e, hastanenin karşısındaki Çay bahçesinde. Hangi hastanede? Onun söylediği Süper Geç Hastanesi'nin karşısındaki Çay bahçesinde. Ee, Necdet Bey'in e, bu Programın başında bahsettiğin bahar şenlikleri, bu şenliklerin e, gerçekleştiği mesire yerleri, bağlar ve bostanlar hakkında çok güzel çalışmaları var. Biraz bunları anlatacak. E, bir kahvaltı gibi olacak zaten oradaki buluşmamız. E, daha sonra Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın yardımlarıyla onlar e, Faruk Pekin ve Hayri Fehmi Yılmaz'ın e, rehberliğinde e, Kule ve civarında bir gezimiz olacak. Bu gezide hem bostanları hem surları hem oradaki hastaneleri civarı gezme fırsatını bulacaklar. Bu esnada saat 12'de Ahmet Öztürk'ün bostanında bu kule Kapı'nın hemen girişindeki birinci bostan, ilk bostan. Orada Atlas Çocuk ve Yeryüzü Derneği'nin birlikte düzenlediği bu sefer... Daha küçük çocuklara, 14 yaş altı çocuklara düzenledikleri bir fide ekimi etkinliği olacak. Fakat aynı zamanda da biz tohum takasını başlatacağız. Orada 7'den 70'e herkese. E, kule marulu, gerçek kule marulu tohumunu takas edeceğiz. Şimdi takas deyince tohuma tohum verilir ha, normal. Evet. Yok hayır. Tohuma <gülüyor> tohum istemiyoruz. Evden tohum getirmek hayır. gerekiyor mu? Yok gerekmiyor. Beraberinizde bir anınızı getirin istiyoruz. Bir mani yazın getirin istiyoruz. Ee, bir e, yemek re reçetesi olabilir. Marulla yapılan çocukluğunuzdan hatırladığınızı yapamadınız. Bunu bir A4, A5 kağıda yazıp altına da adınızla beraber getirirseniz biz mutlulukla sizinle tohumları paylaşalım ve hatta ekim dikimle ilişkin küçücük bir de şeyimiz var görselimiz var, bilgilendirme notumuz var. Onu verin bir muhabbet başlatalım. Yani siz bize hikayelerinizle bilgi katın. Biz size tohumla yeni bilgiyi yeşertecek bir imkan sağlayalım. Buradan başka bir şenliğe kapı açılsın istiyoruz. Evet ve tabii günü e, bir şölenle e, noktalamak <gülüyor> istedik. Hani hep konuşuyoruz buradaki şenlikleri, bahar şenliklerini, şölenleri konuşuyoruz. ...bir de biz de bu bostanda bir şölenle kapatalım dedik. Bu şölende teneke trampet bize e, müzikleriyle katılacaklar, destek verecekler. E, güzel bir nevruz şerbetimiz olacak. E, Musa Dağ Devri'nin çiyadan hazırladığı e, ve Karaköy Lokantası'nı da hazırladığı piyaz e, olacak. E, piyaz insanların hafızalarında, hatıralarında kalmış bir yemek. E, bu şenlikleri hatırlayan insanlar gittiğiniz zaman... Ne dağıtırdınız ne yenirdi diye sorduğumuzda hep yeşil rengini bol yeşillikli üzerinde yumurtalar olan bir piyazdan bahsettiler. Hı hı. E ama öyledir ya zaten yani o şey fasulyeler toprağı üzerine konulan yeşil maydanoz, çimenleri üzerine kırıp kesip koydunuz. Haşlanmış yumurtada nergisleri, papatyaları simgeler. Dolayısıyla birebir baharın tekrarıdır ve bütün yani Anadolu'da çok yerde karşınıza çıkacaktır. Nevruz'da, Hıdrellez'de bütün baharı e, hatırlatan, baharı konuşan, doğanın dönüşümünü konuşan anlarda paylaşılan şeydir. Yiyecektir. Evet ve de e, bu şenlik saat 2'de başlıyor. Şölen 2'de Şölen başlıyor. Şölen 2'de başlıyor. 2'de başlıyor. Öbürlerine yetişemiyorsanız en azından. Artık saat 16 dedik ama artık kaçak kadar süren şey artık biraz duruma göre. Aslında bu yani yol boyunca da müziğimiz olacak. E, aralarda çocuklarımız olacak. Paralel etkinlikler oluyorlar. Yani saat 12'de çocuklarla fide ekerken diğer köşede tohum takası yapılıyor. Hiç şüphem yok. Çok kahkahalı, bol kargaşalı müzikle evet. bu arada. Danslı, şarkılı bir fırsat Yaratacağız e, Bugün e, gökler iniyor aşağı Aha, doğru <gülüyor> Ama e, yarın Alen diyor ki marul bereket getirdi İstanbul'a İnşallah sahiden öyle olsun Ama yarın da güneş görüyoruz Dolayısıyla bunun keyfiyle Çoluk çocuk gelinecek olursa ne kadar güzel olur Çünkü biliyorsunuz 2013 yılının Temmuz'unda bu 1500 yıllık e, verimli topraklara İstanbul'u beslemiş, onun e, yaşamının parçası olmuş, e, bütün sürecini bilen, işte Bizans'ını bilen, Osmanlısını bilen, şimdiki İstanbul'u bilen e, bu tarım alanlarının üzerine e, son derece hoyrat bir şekilde, başka bir isim bulamıyorum... Neredeyse inşaat molozu döküldü. E, niçin? Buralar rekreasyon alanına dönecek diye. E, Fatih Belediyesi bir proje geliştirdi. Buraları adım adım bostandan çıkartıp insanların yürüyebilecekleri, dolaşabilecekleri e, birer parka çevirmek istiyor. Şimdi bu ilk bakışta, ilk söyleyişte... E, Nispeten pozitif bir şey gibi görünebilir. Üzerine villa yapmıyor ya denilebilir. Ama bizim izlediğimiz kadarıyla süreç bir partiden diğerine aktarılan bir süreç. İstanbul bu şekilde dönüştürülmüş. Hep ya önce bir ee, çocuklar için bir top sahası, bir park alanı e, yapılıyor. Ondan sonra ya da otoparka çevriliyor. Ondan sonra üzerine geliyor birisi kapalı kapılarla bir bina grubu ekliyor. Şimdi giderseniz e, şey 7 kuleyi göreceksiniz. 7 kule konakları diye yanılmıyorsam 10 binadan oluşan bir site var. Onun altı da bostandı. Ve oranın bostan olması 20 yıllık bir imar tartışmasının sonucunda oldu. Biz bunu başka türlü düşünebilmeliyiz. Takım arkadaşlarımızdan 7 Kule Bostanları girişiminden, tarihi 7 Kule Bostanları girişiminden mimar arkadaşlarımız özellikle bu konuya çok kafa yordular. Ve daracık zamanlarında tümüyle gönüllü gayretleri içerisinde buraya ...sadece bir park olarak değil, bostan olarak da yeşil alan muamelesi yapılabileceğini... ...insanların bunun içerisinde dolaşmalarına <gülüyor> rağmen bostancıların ekim dikim yapabileceğini gösterecek projeler geliştirdiler. Ee, çok bahçesi. büyük Kent <gülüyor> bahçesi. <gülüyor> çok büyük şanssızlıktır ki e, bunu Fatih Beydiyesi'ne anlatma imkanı bulamıyoruz... Değişik toplantılar değişik şekillerde ve son derece pozitif bir dille ilerledikleri halde bugüne kadar oraların bostan kalmasını eğer düşünüyorsanız unutun bunun dışında projelerle gelin bize gibi kati bir cümleyle gelindi. E, evet şu anda durmuş durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeyi iade ettiği için e, Fatih'e bu gerçekleşmiyor ama... Seçim zamanını geçtikten sonra bu yaz ne olacağını bilmiyoruz. Lütfen gelenler gelsinler. Sokak aralarına girsinler. Bostanları görsünler. Üretimi görsünler. Hem de en yeşil en güzel zamanında gelsinler görsünler. İstanbul'un bereketli coğrafyasını yeniden hatırlasınlar. Ve bunların yerine gerçekleşebileceklerin hiçbir zaman için bunların yerini tutamayacağını bizzat yerinde e, tecrübe etsinler. Çünkü yazın bilemediğiniz sonbaharda evet yardım çığlığı atacak bostancılar ve bostanlar ve biz İstanbullular olarak evet dans ederek evet direnerek, diren bostan, diren marul, <gülüyor> yedi kule İstanbul sadece şehir değildir. Evet. Bereketli bir coğrafyadır da. Ve de bostanlar aslında bir araya gelmemiz için de bir fırsat Hem oluşturuyorlar. Ve bu en güzel örneği. Çünkü sanki deymiş gibi gözüküyor dışarıdan. Birine özel bir alanmış gibi. Ama aslında bostanlar hepimizin diyebilir miyim? Tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Bir son şey eklemek isterim. Herkes diyor ki, "7 Kule Bostanları'nda üretilenin sağlıklı olduğunu nereden biliyorsunuz?" Şimdi 7 Kule Bostancıları ürünlerini kabzmalara satıyor. İhtimaldir ki perşembe günü gittiğiniz pazar yerinde tezgahtaki ıspanak zaten 7 Kule Bostanları'ndan geliyor. Dolayısıyla birincisi bu konuyu bu taraftan tartışmamak lazım. Aksine gidip görmek, o bostancıların bekasına ...hayatta kalabilmelerine destek vermek ve daha iyi ürün çıkarttırmak için aracı olmak lazım tüketici olarak. İkinci tarafı e, İl Tarım Müdürlüğü çok ciddi bir araştırma yaptı geçtiğimiz dönemde. Buraların tarım alanı olarak kalitesine baktı ve birinci sınıf tarım alanları bunlar. Ne ürünlerinde ne toprağında problemli hiçbir şey yok. Dolayısıyla kucaklamamamız için hiçbir sebep görmüyorum. Gerçek gıda için ter ter tepinen tüketiciler, anneler var. Nerede bu diye bakan organik pazarları o yüzden baş tacı ediyoruz. Burada da üreticiyi tanıdığınız bir düzeni kurma imkanınız var. Giderseniz, tanışırsanız, muhabbet geliştirirseniz en güzeli sizin, en güzeli hepimizin bu coğrafya. Zira bizim yarınımız. Evet. evet. Son olarak ben etkinlikte bizi nasıl takip edebilirler Facebook sayfamızdan İstanbul'un Marul Bayramı sayfasından anbean an yaşananları takip edebilirler. Twitter üzerinden direnmarul ve marulbayramı hashtagleriyle bizleri takip edebilirler. Diyorum. Evet ve lütfen bizi çoğaltsınlar, retweet etsinler, e, bir yorum yazsınlar. Ve ne de, kadar muhabbet o kadar güzel. Evet ve de gelebiliyorlarsa mutlaka. mutlaka, mutlaka, mutlaka. gelsinler. Ee, onu zaten evet. lütfen. Ve da tanımak için bir fırsat evet. oradaki. Ee, bir e, şölende galiba bir evet, e, aktivite e, olacak. Onu e, çok kısaca yine alalım Yine hemen sonra. gördük araştırmalarımızda <gülüyor> baktık ki insanlar niye çekiyorlar. Evet. Bu Marul Bayramları'nda e, bizde sağ olsun Defne Hanım e, güncel İstanbul manilerini e, yazmaya başladı. Aslında biz bunu herkesten istiyoruz. Bostan hikayesi getirirken belki bir mani de getirebilirler. Bunlardan ben iki tanesini son olarak okumak isterim. Tamam. Marul bağlantılı olduğu için. E, sabah oldu güneş doğdu. Marul ısınmadan sepetler doldu. İkincisi de çok önemli. Miras Yediman'da yattı çay yatağına. Su Akmaz, Marul Kurur, Yetiş Bostancı Amca. Ah, süper. Tamam. Ee, çok teşekkürler. Ee, konuklarım e, İstanbul'un Marul Bayramı Koordinatörü Alen Mevlat ve e, Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Kurucu Lideri Defne Koyyürek'ti. Ayağınıza sağlık. İnşallah hafta sonu görüşmek üzere. Görüşmek Kesinlikle. Diren marul, diren bozdan <gülüyor> beraber. E, bu arada son olarak e, pazarları hatırlatmak istiyorum bitirmeden önce. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Periköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü de Kartal ve Küçükçekmece'de ekolojik pazarlar sizi bekliyor olacak. Detaylı bilgiyi www.buday.org'dan alabilirsiniz. Aynı zamanda da 23-24 Mayıs'ta İzmir'de uygulamalı kent bahçeciliği eğitimi yapılıyor olacak. Onun detayları da orada. Haftaya görüşmek üzere diyeyim ya da hafta sonu. Hafta sonu. Hafta sonu. Evet. İyi günler. İyi günler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar: Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Açık Radyo Program Destekçisi olun